Muhterem Hocam, Batı'nın Müslüman dünyasında fikir özgürlüğü ve demokrasinin olmadığını dile getirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda samimi oldukları söylenebilir mi? Şimdi bazı düşünceler, bazı sözler vardır ki biz de onları doğru buluruz. Fakat söyleyen itibariyle meseleyi değerlendirdiğimiz zaman doğru bulmayız. Sizin sorunun içinde işaret ettiğiniz gibi yakarca buluruz onları. Şimdi batının, batının batısının esasen Orta Doğu'yla alakalı mülazalarında meseleyi sadece söz açısından ele alacak olursak doğrudur yani. Batı'da da ciddi demokrasi yoktur orada da. Demokrasi adına sürekli hep böyle gelişme peşindeler. Demokrasi adına yeni yeni düşünceler ortaya atılıyor. O mevzuda yeni yeni tabakatlar sağlanıyor, konsensuslar sağlanıyor kabuller oluyor, itirazlar oluyor. Yani bir Fransa'daki genel durumu nazar itibarı alacak olursanız, başı kapalı olunca insanlar okuyamıyor, demokrasinin olduğundan bahsedemezsiniz. Kendilerinin de o işin beşiği sayıyorlar hala yani. Hala Fransız ihtilalinin anil merkez dünyanın dört bir yanında dalgalanmışını kendilerinden biliyorlar yani. Bizden yayıldı, dünyaya bizden ulaştı falan. Öyle görüyorlar. Daha sonra İngiltere öyle bir fikre, öyle bir düşünceye veya öyle bir zenginliğe beşiklik yaptığı kanaatine kapıldı. Batı'da genel Doğu düşünce var. Ben zannediyorum, şimdi onlar bu Orta Doğu'da demokrasi falan yok, çoktan beri diyorlar da bunu. Meselenin farklı yönleri var. Bir Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne, almamak için esasen onu bahane ediyorlar. Türkiye'de de demokrasi yok. Bir ayrı gayretler oldu. Bazılarının gerçekleşmesi için de onların destek vermelerine ihtiyaç var. Onlar almazlarsa bu meseleyi beraber eğer böyle şekillendirmezlerse bir ölçüde bu işe destek olmazlarsa, arka çıkmazlarsa, aynı zamanda öyle bir birliğin getireceği şeylerden o bizim gibi ülkelerdeki insanların istifadesini de düşünmezlerse şayet o hiç olmaz. Dolayısıyla onlar sorgulamaya devam ederler. Biz de oraya hiç alınmayız. Onlar öyle sorgular dururlar. Biz de o kapıda bekleriz. 60'lı yıllardan şimdiye kadar beklediğimiz gibi yani 40 küsür senedir beklediğimiz gibi yine bekler dururuz. O ülkelerle alakalı adlar namlar değişti yani. Nam. Ortak pazardı işte bu. Avrupa Birliği'ydi işte şimdi bilmem ne falan diyecekler bundan sonra. Adlar değişecek ama biz hep bu kapıda bekleye duracağız sadece. Değişen adlara göre biz de talep listelerimizin üstündeki müracaat hanesini değiştireceğiz sadece. Meselenin bir yanı bu, bir diğer yanı yani tek bir yanı yok. Bir diğer yanı Orta Doğu'ya müdahale edebilmek için bunlar bir bahane. Dünyaya demokrasi getirme, işte insan haklarını ikame etme. Fakat o mevzuda bir sürü mesavi işlenirken, insan hakları çiğnenirken, milletler kendi işlerinden seçecekleri insanı seçtikleri bir dünyada, belki uluslararası bir kısım kuruluşları, belki Birleşik Milletleri, belki NATO'yu asil üyeleriyle, feri üyeleriyle devreye sokacaklarına, bazı devletlerin keyfe mayeşe bazı yerlerde müdahalede bulunmaları bu katıyen demokrasi, Katiyen, insanca bir idari sistem getirmeye matur şeyler değil bunlar. Belki başka emelleri var. O ülkelerde demokrasinin olmamasını bahane yapıyorlar ve Orta Doğu'ya müdahale etmek istiyorlar. Orta Doğu'yu kontrol altına almak suretiyle esas, Uzak Doğu'yu da kontrol altına almak istiyorlar. Yani modern çağın bir yayılmacılık politikası gibi bir şey oluyor. Buna da isterseniz Hani eskiden işgaller vardı, böyle imparatorluklar vardı. Bunların kendilerine göre sömürü adına bir yayılmaları vardı. Buna da postmodern bir yayılma filan diyebilirsiniz yani. Onun kendine göre kuralları vardı. Savaşıyordunuz, yakapacı oluyordunuz, yeniyordunuz. Sonra ülkeye hakim oluyordunuz. Biraz da bu Kıptici oluyordu o mevzudaki mülahazalar. Şecaat arz ederken orada işgal ettik. Biz güçlüyüz, kuvvet bizde, eziyoruz falan diyorlardı. Şimdi biraz riyakarca götürülüyor mesele. Demokrasi adına diyorlar. Size hürriyet getirmek için geldik diyorlar. Hakkınız sizin de bize karşı zeytin dalı uzatmaktı falan diye beklentilere giriyorlar. Ve bunu çokları da bugün idrak etmiş durumda zannediyorum. Bu müdahalelerin adı arkası da kesilmez. Bu Orta Doğu'da değişik müdahaleler olacak. Kendilerine göre planladıkları bir şey var. Problem olmasın diye bu plana Orta Doğu'dan bazı ülkeleri yanlarına çekmek suretiyle sözde ortak yapmak istiyorlar. Aslında plan planlanırken o değişik strateji merkezlerinde, think tank kuruluşlarında planlanırken planlanmış. 74 senesinde Hac'a gittiğimde ben 20 küsür ülkenin ile alakalı bir Batı'da çıkan bir mecmuada bir yazı okumuştum. Ve Haç dönüşünde de ben arkadaşlara arz ettim onu. 74 derseniz 30 sene evvel bu. Ve bunun içinde Irak'ta vardı, Suriye'de vardı, İran'da vardı, Türkiye'de vardı. Siz şimdi cereyan eden hadiseler açısından meseleye bakacak olursanız şayet, bunların tohumları saçılmış durumda şu anda. Ve her yerde kaynıyor, ülkeler kaynıyor yani. Şimdi Sudan'da da kaynatıyorlar, Somal'da kaynatıyorlar. ...Yemen'de kaynatacaklar önümüzdeki günlerde. Zengin bir devlet değil, güçlü bir devlet değil, tam sünni bir devlet de değil. Ama istikrarlı bir ülke. Başlarındaki insanı seviyorlar. Şöyle böyle, fakir fakat halkı huzur içinde bir ülke. Fakat orayı da karıştıracaklar. Bunlar hepsi perspektifte olan şeylerdi yani. Yavaş yavaş sırası gelince bunları yapıyorlar. Her yerde belki aynı şeyleri uygulamayacaklar yani. Afganistan'da farklı bir şey uyguladılar. Irak'ta farklı bir şey uyguladılar. Orada nükleer silah var dediler. Orada da mollalar var dediler. Orada mollaya hücum ettiler. Bu belli tarafta nükleer silah var diye ona hücum ettiler. Suriye'de bunları destekliyor gibi belki bir şey yapacaklar. İran'a siz Şiiler arka çıkıyorsunuz falan diyecekler. Ve bu arada bazen da yanlarına çekerek mesela işte Ürdün'ü yumuşak tutarak diyelim. Mısır'a şöyle böyle azıcık yeşil ışık yakarak Türkiye'de bizim stratejik müttefikimiz, stratejik ittifak, öyle bir meseleyi benim söylemem doğru değil, o bana da düşmez için doğrusu. Stratejik ittifak şudur yani, o ittifak çerçevesi içinde olabilecek her şey bugün, yarın, öbür gün için oturur konuşursunuz adeta. O mesele tıpkı bir diktat kuruluşunda olduğu gibi siz oralarda projeler oluşturursunuz, o sizin müşterek projeniz olur. Ve Birleşik Milletler'den de cevaz alırsanız şayet onu uygularsınız. Meselenin planlaması içinde içinde olursanız şayet, bir şey size sorularak yapılırsa, siz hayır deyince yapılmazsa, evet ben de iştirak ediyorum derseniz ona ama strateji planında, o zaman siz stratejik müttefik sayılabilirsiniz. Yoksa onlar kendilerine göre planlayacaklar, gelecekler ya tehditle veya dayatma ile ve işte böyle Orta Doğu, büyük Orta Doğu planı içinde bu bölgedeki devletleri biz demokratlaştıracağız. Siz de dersiniz ki ya iyi olur yani demokratlaşma iyi olur. Biz de çevremizin demokrat olmasını çok arzu ediyoruz. Diktatörlükler var hakikaten herkes demokrat olsun falan. Sadece bu yanıyla işimize yarıyor. Ama planda başka şeyler hedeflenmişse şayet. 5 sene sonra ayrı bir şey varsa, 10 sene sonra ayrı bir şey varsa ve siz bunları bilemiyorsanız, körü körüne sadece efendim iştirak ediyor gibi oluyorsanız Oyun başkası tarafından planlanmış, oyunun figüranları başkaları tarafından ortaya konmuş, kurallar başkaları tarafından planlanmışsa size o işten çok fazla bir şey düşmez. Hep aldanırsınız o işte. Bir tane size nef'i dokunsa bile onun 19 tane zararı dokunur size o meselenin. Bu açıdan o da öyle göz bağcılık gibi bir şey yani de O bazı devletleri kandırarak yanlarına almak suretiyle Ezilenlerin seslerine kulak vermesinler diye öyle bir manevradır o, inanmıyorum ben. Bu açıdan yani demokratlaştınlar, dolayısıyla Avrupa Birliği'ne girsinler veya işte Amerika ile ittifaklarını devam etmesinler. Mülazaları katiyen doğru değil yani. Söz doğru da o söz, keşke hakikaten o sözün arkasında olsalar. Keşke dörtte dörtlük bir, bir demokrasinin gerçekleşmesi için ellerinden gelen her şeyi yapsalar, bize yol gösterseler ve destek olsalar, başlamış olan bu demokratik süreç biraz daha hızlansa ve hakikaten gerçekleşse, herkese rahat bir nefes alsa. Fakat zannediyorum ne bizdeki oligarşik azınlık, onlar bu işe razı olurlar, ne de esas farklı emeller taşıyan, farklı arzuları olan, Batılılar, batının batısı. Böyle bir şeye rıza gösterirler. Hiçbiri samimi değil. Çünkü bir büyük zatın ifade ettiği gibi o bölge bir nifak şebekesinin elinde kullanılıyor. Nifak şebekesi. Nifak şebekesi demek münafıklık yapan insanlar. Müslüman dedikleri zaman bile katiye Müslüman olmayan, Müslümanlara sıcak bakıyor gibi göründükleri halde katiyen sıcak bakmayan, Evet, bazılarını yanlarına çekip onlarla bazılarını vurduran nifak şebekesidir yani. O bölgenin kaderine hakim. O bölgeyi işgal eden ülkeler işgal ettikten sonra giderken yerlerine bir nifak şebekesini hakim bırakmışlardır. Kim ne derse desin bu böyledir. E o bölgenin kaderine hakim olan insanlar Firavunların olduğu kadar bile demokrat değillerdir acıdır, doğrudur.